Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 103 Mart 2017 Başladı. Hoş geldiniz. Değerli dinleyenler yine yeni bir Enlem ve Boylam programından sevgiler saygılar. Efendim Enlem ve Boylam'da bugün bir konuğumuz var. Genellikle bilindiği üzere alışla geldiği üzere Enlem ve Boylam'da biz hani çok bilinmeyen, çok tanınmayan konuklarımıza yer veriyoruz. Hani umut ediyoruz ki onların tanınmalarına, onların ünlenmelerine bir katkımız olsun. Ancak bugün tersi bir durum söz konusu gibi. Bugün konuk olması dolayısıyla sanki ennem ve boylam bundan nasiplenecek, bundan karlı çıkacak bir konuğumuz var. Değerli hocamız Halil Yıldırım Bey konuğumuz. Halil Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah sevgili Mustafa Birgin ben çok teşekkür ediyorum. Bu girizgahta söylediğin şey estağfurullah bir iltifat olarak kabul ediyorum. Senin engin gönlünün genişliği bu iltifatları sana yaptırdı. Seni çok eskiden beri tanıyorum ama fırsat olup bir araya gelip konuşma imkanı çok olmadı ben sana çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana verdiğin için seninle sohbet etme imkanı oluşturduğun için. Çok çok teşekkür ederiz hocam katılmayı kabul ettiniz alçak gönüllü davrandınız diyelim. Efendim bütün her şeyi anlatmaya kalksam zaten program süremiz yetmeyeceği için kısaca Halil Yıldırım hocamızın kim olduğundan kimliğinden biraz bahsedeyim. Efendim Halil hocamız TRT bir başta olmak üzere birçok TRT televizyonunda ve TRT radyolarında program yapan ve halen yapmaya devam Eden değerli bir hocamız aynı zamanda kendisi bir eğitimci, bir öğretmen. Ben onunla aslında nasıl tanıştığımı da eklemek istiyorum değerli dinleyenler. Ben mebirgin.com'da podcast yapımlarını ekliyordum siteye işte. Baktım TRT'nin güzel yapımları var. Hani podcast olarak yayınlamışlar. Siteye eklemeye çalıştım, başladım. Ama eklerken de bir taraftan böyle hani bu programın içeriği neymiş, nasılmış diye tadımlık da olsa dinliyordum. İsimleri itibariyle ilgimi çeken programların birer ikişer bölümlerini dinlemek istiyordum. O anda programda işte değerlere yolculuk diye bir programla karşılaşmıştım vakti zamanında ismi tatlı geldi güzel geldi bana hitap ediyor gibi geldi acaba nedir nasıldır diye bir dinleyeyim bir örnek bir izleyeyim diye düşünürken bir bölümü açtım çok sakin çok yumuşak esinti tadında çok hoş bir sesle bir kıvamla sonradan işte tabi kim olduğunu araştırma gereği duyacağım Halil hocam bir şiir okuyor İnsan bir yolcu diyor. Etkilendim, etkilendim. Normalde hani alel acele hani bir an önce podcast listeye ekleyip bir sonrakine geçiyordum. Halil hocam mı dinleyince durdum bıraktım, boşver dedim bir daha dinledim bir daha dinledim sonra bıraktım yani bugün dedim ben bununla ilgileneceğim tuttum o bölümü kestim dinleyip yazıya çevirdim filan çok çok güzel bir bölümdü ben e, Halil hocamdan inşallah bugün bizi kırmazsa onu bir kez daha okumasını istiyorum e, sonra baktım Facebook'ta Değerleri yolculuk programının sayfası var orada sorma gereği duydum kimin bu metin diye ve daha sonra işte a, Halil hocamla da tanışma şerefine nail oldum bu bir yerde biraz monolog mu oldu bana mı öyle geliyor <gülüyor> programımızı konuk ettik ben konuşuyorum <gülüyor> ona dolu doluyum demek ki o onunla alakalı bir şey hani insan sevdiği şeyler değer verdiği kimseler ya da konular olunca demek ki dolu doluyor ben hatta programı <gülüyor> işte Halil hocam sağ olsun katılayım dedi sizin programınıza Mustafa Bey deyince ben de Allah Allah ne konuşacağım şimdi böyle kilitleneceğim konuşamayacağım Halil hocamın karşısında diye düşünürken bakın gördüğünüz gibi şimdi de süremiz bitecek Halil hocam, fırsat vermiyorum değerli dinleyenler. Halil Hocam mazur görün. Estağfurullah. <gülüyor> Sevgili Mustafa konuşmanın başında da kısa bir sohbet etmiştik. TRT Radyo 1'de haftalık yayınlanan bir programlı Değerlere Yolculuk. 4 yıl boyunca canlı olarak sundum. kendim hazırladım. Konuk davet ediyordum. Zaman zaman kendi dünyamdan bazı şeyleri paylaşmak için yazıya döktüğüm şeyler de vardı. Bunlardan bir tanesine sen denk gelmişsin. İnsan bir yolcudur dedim. Ezel tezgahında hazırlanmış ve ebediyete namzet olan bir yolcu diye başlayan bir yazıydı aslında bu. Şiirimsi bir havaya büründü birden. Gerçekten aslında insan kendi hikayesini anlatıyor. Her insan bir yolcu ve bu yolculuk hepimiz için mukadder bir şekilde devam ediyor. Siz de bunu görmüşsünüz yakalamışsınız beni de çok memnun etti. Daha sonra bunu paylaşmanız üzerine ben de size karşılık verdim ve böyle bir tanışma fırsatı oldu. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Değerleri Yolculuk yayınlandıktan sonra sizden haberim yoktu. Programı aramak istedim ve bir baktım Değerleri Yolculuğu'nun karşısında Mustafa Birgin yazıyor. Allah Allah dedim yani böyle bir arkadaş böyle bir program mı yapıyor ya da böyle bir format içerisinde bir çalışma içinde mi? Hayır bir baktım bizim radyoda yayınlanan programların podcastini siz de kendi sayfanızda atmışsınız. Tabii merakım mı elbette yani dedim niçin böyle bir şey yapmış. Sonra bir baktım sizin gerçekten böyle bir hobiniz var. Hı -hı. E, pek çok programı kaydediyorsunuz onları paylaşıyorsunuz. Sadece belli yerlerde mahsur kalmasın diye böyle bir iyilik Hı -hı. Hı -hı. fırsatı sunuyorsunuz. E tabi bu burada kalmadı sonra önce insanız önce değerleri yolculuk sonra önce insanız programı yine sizin vesilenizle podcast'te dahil olmuş oldu. Böyle bir yolculuğumuz başladı sizinle çok da iyi oldu tevafık oldu. Bu dünyada gerçekten yaptığı iyiliklerin karşılığında bir şey beklemeden kendi iç dünyasındaki o hazzı İyilik yapmanın onun dünyasına bıraktığı o deruni hissi ve lezzeti sadece bunu bekleyen insanların sayısı çok az ama bunları görünce de insan mutlu oluyor. Mustafa Birgin böyle bir insan. Estağfurullah. Çok, çok teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun yani zaten hani güzel eser üretilmiş biz sadece onun duyulması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki internette maalesef ama maalesef kalitesiz değersiz şeyler nedense çok ilgi görüyor herkes kolayca onları paylaşıyor bizi böyle geçici olarak gıdıklasın bizi geçici olarak keyiflendirsin derdindeyiz sanki o, o tür şeylere çok rağbet ediyoruz o tür şeylere prim veriyoruz gibi işte arada böyle gerçekten kaliteli şeyler de var onlar ama ön planda değil nedense onlara tahammül mü edemiyoruz ya da biraz ağır mı geliyor bize uzun mu geliyor o yüzden bu tür çalışmaları aslında gün yüzüne çıkarıp onları daha kalıcı halde sunmaya yönelik çabam oluyor aslında ara ara yani sonuçta hocam o sizin ürettiğiniz şeyleri biz bir nebze olsun elimizden geldiğince yaymaya çalışıyoruz tabii ne kadar başarıyoruz o da tamam, ayrı bir mesele tamam. şimdi hocam isterseniz bilmiyorum o şiiri alabilir miyiz? Alabiliriz hı hı. inşallah. Ve enlem ve boylam Halil Yıldırım'ın İnsan Bir Yolcu adlı nefis çalışmasıyla devam ediyor. İnsan bir yolcu. Ezel tezgahında... Kudreti sonsuzun var olma emriyle can bulmuş bir yolcu. Varacağı son menzil, ebediyet olan bir yolcu. Fani ömür dakikalarıyla sonsuzluk iklimine namzet, kendisine verilen güzelliklerle ebedi güzeli görme fırsatı sunulan bir yolcu. Kim bilir, ne kadar kalır bilinmez şu fanide. Faniyi bekaya çevirebilmek, faniden geçmekse eğer, fanileri verip beka alınacaksa şayet ne hoş bir alışveriş bu. Kendi ömrümüzü, çevremizdekilerin ömrünü güzelleştirmek için Bin bir renk cümbüşü olan şu fani dünyada, bir renkte bizden olsun demek için, ne kadar zaman kaldı ki sahip. Bir yetimin başını okşamak, bir öksüze zaman ayırıp derdini dinlemek, bir ihtiyaç sahibine merhem olmak, gönülden gönüle yol olur deyip, nice gönüllerde yol tutmak için, sahip, Neyi bekleriz ki? Telefonun öbür ucunda sizin sesinizle sevinecek dostlarınız hala beklemekteyse... ...bu bekleyişi dindirmek bir hayır değil de nedir? Ya bir selamınızla yüzünde güller açacak simalar... Sizden o selamı bekliyor da, siz ihmal ediyorsanız hangi merhamete sahr bu? Her gördüğü insanı hazır bilip, ona sırf insan olduğu için saygı duymak, ne kadar da özlediğimiz bir anlayış oldu. Ne dersiniz? Değerleri hayata geçirmek ve değerli olmak ümidiyle. Enlem ve Boylam Evet değerli dinleyenler ve böylece beni haylice etkileyen ve başka diyarlara başka alemlere götüren bu ıı, şiiri bu çalışmayı da dinlemiş tadına bakmış oldunuz artık bana hak veriyorsunuzdur değil mi? E şimdi biraz Halil Yıldırım ismini biraz daha detaylı tanıyalım istiyoruz. Hocamızın kendini tanıtışını alalım. Böyle kısa özet tabii hani her şeye yeterince fırsat bulamayacağız ayrıntılı girmeye. Bu arada ben şunu da söyleyeyim aklıma geldi kıymetli dinleyenler. Halil hocamız yakın zamanda Diyanet Radyo'da da bir programa başladı. Kelamı Kibar adı altında kısa tadımlık 5-10 dakika. İşte hocamla birlikte böyle bir düşüncemiz oldu. İnşallah onları YouTube videoları kılığına çevirip en azından YouTube üzerinden de dinleyelim diye bir çalışma içerisine gireceğiz ama hani takip etmek isteyenler için hocamız şu anda TRT'de devam eden programları da var hocamız belki onları söyler ama Diyanet Radyo'da da bir programı var onu da ben söylemiş olayım. Hocam Halil Yıldırım kimdir? Küçüklüğünden beri kendisini bize tanıtabilir mi? Sevgili Mustafa, ben Ankara doğumluyum. Ankara'da ilkokula başladım. Ortaokul ve liseyi Ankara'da bitirdim. Cumhuriyet'in 10. yılında açılmış Atatürk Orman Çiftliği'nde bir okulda ilkokula başladım. 10. yıl ilköğretim okuluydu. Daha sonra Bahçelevler Ortaokulu eski adıyla. Şu anda Muharrem Gülen Pakulu İlköğretim okulu. Orayı bitirdim. Ve Cumhuriyet Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. Bir matematik fen öğrencisi olarak okula devam ettim. Aradan geçen zaman benim böyle ilahiyata olan bir merakım oluştu. Belki dedemin tesiriyle olmuş olabilir. O maneviyat açık bir insandı. Sürekli zaman geçirdiğim birisiydi. Belki onun etkisi olmuştur. Dershaneye gittiğim halde matematik fen öğrencisi olarak ders aldığım halde bu alanda üniversite sınavlarında ilahiyeti tercih ettim şaşırttım aslında çevremdeki insanları, başta ailemi onların böyle bir beklentisi yoktu ve onlar da niçin böyle bir tercih yaptığımı sorguladılar açıkçası bir gençsiniz ilahiyat tercihiniz insanlar tarafından bilinmiyor ve siz sınavda ilahiyat yazıyorsunuz ve kazanıyorsunuz arkadaşlarınız çevresinde, aileniz nezdinde bir defa bir sorguya tabi tutuluyorsunuz, neden ilahiyat neden Sonra kendi tercihim olduğunu söylediğim halde bir süre bu sorular devam etti. Ve insan genç duygusu tabii genç hissiyatı etkileniyor. Yani bu tercihinize verilen cevaplar. Acaba yanlış mı yaptın? Evet bir süre sonra ben kendi kararımı kendim verdim ve gitmeye uygun buldum fakülteye. Hazırlık sınıfı var, Arapça bilmiyorum, Kur'an okumasını bilmiyorum. Hı hı. Konuyla alakalı hiç ön bilgim yok. Hazırlık sınıfında Arapça bilen, Kur'an'ı hatmetmiş, hatta Kur'an hafızı insanlar var. Ve ben yeni öğreneceğim. Tabii ümitsizlik oldu. <gülüyor> Nasıl ben bu arkadaşlarla birlikte çalışırım. Ama Allah'a şükürler olsun. Rahmetle anıyorum Kur'an-ı Kerim hocamız Demirhan Ünlü Bey. Allah mekan cennet etsin onun vesilesiyle Kur'an öğrendim bana şöyle söyledi bir gün beni cesaretlendirdi ben tabi yanımda çok iyi okuyan arkadaşlar görünce insan ümitsizliğe düşüyor acaba ben böyle bir şey yapabilir miyim diye kaçma dedi bana yani devam et hoş efendi bir uslubun var güzel dedi bu beni motive etti evet ve ben ok öğrendim öğrenmeye çalıştım uzatmadan bitirdiniz değil mi hocam e zaman zaman bazı dersleri tekrar aldım oldu. Ama dört sene bitti. Dört fakültemiz, fakültemiz beş yıl. Hmm, beş tamam. yıl hazırlıkla beraber beş yıl. E okulu bitirdim fakülteyi bitirdim. Tabii bana fakülte çok şey öğretti. İlahiyat camiası çok farkındalığımı başka bir noktaya taşıdı. Ama şu var ki o dönemlerde de bu, bu zamanda da ilahiyat henüz daha keşfedilmemiş bir alan geliyor bana. Çok entelektüel bir alan. Gerçekten dünyada çok itibar görmesi gereken bir alan fakat yeteri kadar biz sanıyorum o görmesi gereken ilgiyi insanlara tanıtamadık maalesef öyle görüyorum ben. Çünkü hem dünyadaki bazı şeylerin tanzim edilmesi hem de insanların bilinmeyen bir alem hakkında malumat sahibi olmaları açısından ilahiyat çok entelektüel bir alan fakülteyi bitirdim öğretmen oldum ya yani öğretmenliğe girdim ve ilk tayin Yola Milas oldu çok sevdim Milas'ı 3 sene orada çalıştım sonra zorun hizmet dolayısıyla Diyarbakır'a tayinim çıktı orada da çok güzel arkadaşlarım oldu çok özel ve güzel okullar nasip etti Allah bana Fen Lisesi'nde çalıştım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalıştım ortaokulda çalıştım ve 2000 yılında da Ankara'ya geldim Ankara'da halen bir Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapıyorum ama 2004 yılıyla birlikte televizyon, özellikle TRT'de yaptığım programlar benim hayatımda yer etmeye başladı. Geçişiniz nasıl oldu hocam? Yani o televizyona, yayıncılık dünyasında çünkü öğretmenlikten evet. orası. Şimdi Mustafa Bey, iletişimde esastır. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğindir önemli olan. %55'lik bir alan beden dili tesiri. %38'lik bir alan sesiniz. %7'lik ise sözünüz. Aslında sözün çok kıymeti yok. Onu nasıl söylediğiniz ve ne şekilde ifade ettiğiniz karşı tarafı etkiliyor. Ben öğretmenim dedim ve ben sözlerimi anlaşılır konuşmam lazım dedim. Ve kendi dünyamda nasıl iyi konuşabilirim dedim ben. Sağa sola baktım, çeşitli şeylere baktım. Evet kitaptan öğreneceğiniz şeyler var ama bunlar bir şeyler değil. Bizzat birebir egzersiz yapmanız gerekiyor. Doğru güzel etkili konuşma seminerleri takip ettim. E başka şeylere baktım. Bulduğum her seminere ben bunda bir şey yakalayabilir miyim diye gittim. Bazen para verdim. Bazen verdiğim parayı acıdığım da oldu. <gülüyor> Şimdilerde e, onun acısını çıkarıyorsunuz galiba hocam. Çünkü <gülüyor> seminerler verdiğinizi doğru, okudum. Doğru. Şimdi TRT'nin çok özel spikerleri, o dönemin çok ses getirmiş spikerlerinden tabii emekli oldu pek çoğu. Aytaç Kardus gibi, Jülide Gülizar gibi çok mühim tiyatrocuların vefat ettiği bir kısmı. Mesela o tiyatroculardan diksiyonla ilgili çok önemli dersler aldım. Semih Sergen gibi hmm. e, bu insanlardan. Bu bir süre sonra bende bir hobiye dönüştü. O kursu bitiriyorum tekrar başka bir kursa. O kursu tekrar başka bir kursa. Mubalağa etmiyorum en az 20 tane sertifika aldım böyle bu şekilde. Bazı sertifikaların süresi 6 ay mesela. Hmm, altı aylık programa katılmanız tabii, gerekiyor tabii, ki o tabii, sertifikayı tabii, alabilirsiniz. Tabii altı ay, üç aylık olanlar var. Yani böyle bir iki günlük bir seminer değil bu. Hmm. Altı ay üstelik neticesinde sizi imtihana tabi tutan Cemile Kutkün gibi insanlar, eski tesip hikerleri, Aytaç Kardüz gibi insanlar, Mesut Ertugay gibi insanlar Jülide Gülüzer gibi Türkçe'nin çok önemli dinamikleri olan insanlar. Sonunda bu kurslara devam ederken Allah kendisinden razı olsun, selamet versin. Bir dostum, orada tanıdığım bir dostum. Hocam dedi sizin sunumunuz gayet iyi, alanınızda da hakimsiniz. teletenin dedi böyle ilahiyat sahasında bazen sunuculara ihtiyacı oluyor. İstihdam edilmek ister misiniz dedi. Hocam dedim benim böyle bir talebim yok. <gülüyor> o bana dedi ki hocam bir sınıfta 50 kişiye hitap edersiniz ama böyle bir durumda binlerce insana hitap etme imkanı olur. Madem bir şey anlatmak istiyorsunuz. Ben çok ikna olmadım ama o bende kendince bir şey bulduğunu düşündü ve gidip programlar müdürüne söylüyor. Programlar müdürü birkaç gün sonra beni aradı. Ya dedi ki böyle böyle bir arkadaş sizden bahsetti. Yani bir gelip konuşsak bir Aradığınız gelseniz. profile uygunsunuz diye. <gülüyor> yani sevgili Mustafa ben çok ümitli değildim ama gittim. Bana şunu söyledi. Hocam dedi bir şey hazırlayın dedi. Bir sunum hı -hı. bir şey olabilir dedi. Demi, bir deneme hı -hı. çekimi yapalım sizinle dedi. Yani siz demoyu burada çekeceksiniz. Stüdyoda çekeceksiniz. Ben şimdi hazırlasam ne hazırlasam diye düşünüyorum. Benim <gülüyor> bugün en boylamdaki gibi. Kendimce bir şey hazırladım. 10-15 dakikalık bir sunum. Neyse çektiler. Aradan zaman geçti. Tabii ses seda yok. Dedim herhalde bu işler böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece deneme amaçlı. Sonra bana bir haber geldi. Haber şu. Hocam biz yaptığınız şeyi değerlendirdik. Sizinle bir şey yapma imkanı var. E, lütfen gelin. Mustafa, sevgili Mustafa. Ramazan'a bir hikaye var. Ve bana ilk verdikleri vazife Ramazan'da canlı yayın sunucusu. Oo, oo. <gülüyor> yani demek ki hocam o potansiyeli gördüler ilk anda. 2004 yılında bu başladı. Benim için çok özel bir tecrübe oldu bu. Çünkü Iğdır'dan başladık. Çanakkale'de bitirdiğimiz bir Ramazan programı oldu. Her gün bir il canlı ve Anadolu'da Ramazan isimli bir programdı ve bu. sizin ilk televizyonculuk i̇lk deneyiminiz. Tecrübem. Evet yani. ilk, tecrübem, ilk tecrübem. Ama ilgiyle devam ettiğim bir program oldu. E, yorulduk mu? Evet tabii her gün bir ile git ve karayolu ile gidiyorsunuz her gün. E, oruç tutuyorsunuz ve programa hazırlık yapıyorsunuz. Çok özel bir şey oldu. Hemen arkası sene Balkanlarda Ramazan diye bir programla. Artık dünyaya açılıyoruz. <gülüyor> yani o bir lütuf oldu. Kardeşlik Sınır Tanımaz adı altında 10 ülkede bu yayını yaptık. 2005'ti. 2006'da bu tekrar gündeme geldi bu program. Yine ben gittim. Orada yakaladığım, orada yaşadığım çok özel hatıralar, çok özel zamanlar oldu. Televizyonda da bunları paylaştık. 2007 yılında 2004'te birlikte başladığımız Senayi Demirci'nin Ramazan Sevinç adı altında Fenerbahçe Vapuru'nda sunduğu bir program vardı. O programda ben 2007 senesinde gemiden sunan sunucu oldum. Fenerbahçe Vapuru'nu çok sevmiştim ve orada program sunucusuydum. O da çok özeldi. İstanbul, Karaköy'de demir atmış bir gemiydi. Ve üç sene boyunca o gemi oradan programı sundu. 2008'de yine TRT İntim bir programına katıldım. 2009'da keza TRT Avaz'da Diyanet TV'li ortak yapılan bir program sundum. Yani 2014, 5, 16, geçen senede 2016 senesinde de TRT1'in sahur programının sunucusu hmm. olarak görev yaptım. Bu arada Allah nasip etti üç defa yine hacda ilk defa TRT'nin canlı yayınını sunma imkanı bendenize lütfedildi. 2008'de oldu bu. 2009'da yine keza böyle bir fırsat doğdu. 2014 senesinde TRT Diyanet'in ilk Vira Bismillah diye yayın yaptığı bir seneydi ve ilk kez TRT Diyanet kendi kurumsal yayınını yapıyordu. Ve o zaman ilk sunucu olarak bendenize böyle bir görev tevdi edilmişti. Topkapı Sarayı'ndan sunduk o programı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanımız Muhterem Profesör Dr. Mehmet Görmez Hocamız iftar programını ben sunuyordum. Sahur programını da Erkan Mutlu Bey sunuyordu. Program bitti sonra kıymetli başkan bizi aradı dedi çok memnun kaldık dedi Halil dedi çok teşekkür ediyoruz biz kurum olarak dedi yaptığınız özberit çalışmadan dolayı size dedi bir çiçek ya da bir çikolata ya bu çok şey kalır dedi sizi biz hacca göndermek isteriz Oo. dedi <gülüyor> hiç unutmuyorum çok duygulanmıştım tabi dua ettim orada gittik tekrar hacca hem Haccımızı ifa ettik hem de tekrar bir program oradaki Diyanet Camiyesi'ne beraber. Bu da benim için bir şereftir, bir onurdur. Tekrar vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yaklaşık 5 yılda yine TRT1'de haftalık bir program sunum, Hayat ve Din adı altında. Haftalık bir programdı ve TRT'nin en çok izlenen saatinde sunucu olarak görev aldım. Daha sonra Gönül Dünya'mız adıyla tekrar devam etti bu program. Bir kişisel gelişim programı sunum. Yine TRT'de Muhammed Bozdağ ile evet. birlikte. Doktor Muhammed Bozdağ sonsuzluk yolcusu adı altında. Siz orada var mıydınız hocam? Tabii vardım. Vardım. İlk programlarda ben vardım. 13 programda ben vardım. Sonra Muhammed Bey kendisi devam etti. Bu tabii zaman zaman başka programlarda da bulundum ama daha çok manevi ağırlıklı programlar. Keza radyoda değerleri yolculuk. Önce İnsanız programı şu anda devam ediyor zaten Önce İnsanız'da. Diyanetin bir programıydı Bezmi Alim daha çok Diyanet Camiası'nda ömrünü hizmete vermiş çok önemli değerli insanların hayat hikayelerinin anlatıldığı biyografik bir program. Burada da görev aldım halen de devam eden bir programımız bu. Peki hocam yani e, siz sadece programların isimlerini söylüyorsunuz maşallah. Yani program süremizin sonuna geliriz ama ben hani ek olarak şunu sormuş olayım. Bütün bu programlar arasında sizi en çok hangisi mutlu etti ya da ediyor? Neden? Buyurun. <gülüyor> Sevgili Mustafa aslında bir insan için bir şeyi zorunda olarak yapmanın ötesinde istediği, arzu ettiği, hoşuna gittiği bir şey yapıyor olması her bir için ayrı bir keyif. Veriyor insan ruhuna. Mesela bütün Ramazan programlarına ben böyle bir keyif aldım. Bu keyfin sadece bir program olmasına kaynaklandığını düşünmüyorum. Ramazanın kendine has bir hususiyeti. Oraya gelen insanların, konuklarınızın maneviyatla alakalı söylediği şeyler ve sizin orada beslenmeniz, manevi olarak beslenmeniz ve halkın teveccühü. Yani siz orada bir şey yapıyorsunuz ve televizyonda sizi insanlar izliyor ve teveccüh gösteriyorlar. Her bir program Ramazan dolayısıyla kendince özel bir lezzet kattı benim dünyama. Her bir haç programı yine keza öyle yani ayırt edemeyeceğim kadar benim gönül dünyama çok şey kattı. Bunların arasında ayırt etmek çok mümkün değil ama radyo programları özellikle Değerleri Yolculuk ve önce insanız Burada konuk seçimi ve konu seçimi bendenize bırakıldığı için manevra alanı daha geniş gibi geldi bana. Kendinizle alakalı zihninizi oluşturduğunuz bazı şeyleri radyo kanalıyla ilan etmeniz çok daha kolaydı. Yani televizyonun kendine has bir güzelliği var, bir ulaşılabilirliği var ama radyonun sesinde sanki böyle daha gizemli gibi, daha deruni hislerinizin açığa çıktığını düşündüğünüz bir alan. Biraz da e... kontrol sizde mi oluyor sanki radyoda? <gülüyor> hani dinleyici sadece sesinize odaklanıyor ve siz zaten o sesin sahibisiniz. Evet. Oysa televizyonda hani birçok etmen var, görüntü var, orada bir şeyler giriyor, çıkıyor falan. Kendiniz orada bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama çok faktör var ilgi dağıtan. yani a, Dolayısıyla izleyiciyi tam kontrol altında tutamayabiliyor musunuz? Öyle bir durum mu? Yani tabii görsellik bir hakikat ama sizin anlattığınız hakikatlere de bazen engelli olabiliyor. Çünkü insan zihni dağılabiliyor ama ses ve sadece sese odaklanma hakikatin anlaşılması için bir fırsat da verebilir insan zihnine. Ben buna inanıyorum. Çünkü televizyonda gözleriniz, kulaklarınız, zihniniz çok şeye dağılabiliyor. Yani insanın giydiği bir kıyafete ya da saçının şekline ya da arkadaki manzaraya gözünüz takılabiliyor, aklınız oraya gidebiliyor. Ya da bir hata, bir kusur işlendiyse, e, nizami olarak görülmemesi gereken bir yere e, kamera çevrildiyse, o size belki daha çok <gülüyor> dikkat çekici geliyor ama sese odaklanıyorsunuz radyoda, anlama odaklanıyorsunuz. Sizin ifadenizle o insan bir yolcu isimli paylaşımı eğer bir televizyonda, ...yapmış olsaydı bu kadar dikkatli çekmeyebilirdi. Çünkü anlama yöneldiğinizi düşünüyorsunuz radyoda ve sesle. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah sevgili Mustafa ben çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğin için zarif bir davranışla, zarif bir davetle beni böyle bir sohbete dahil ettiğin için ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadağaymış. Sizin sadağınızda sizin bu çalışmalarınızda ne güzel bir incele, ne güzel bir zarafete dönüşüyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok çok teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyenler, bugün konuğumuz Halil Yıldırım Bey'ydi. Programımıza değer ve anlam kattığı için kendisine ve bizleri dinleyen siz değerli dinleyenlerimize teşekkür ediyor ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 103 Mart 2017 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Mart 2017